Peki, İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve kana Siz ne diyorsunuz demiş? Allah sallallahu aleyhi ve sellem gider. Sonra helalden çıkar bize Kur'an okuturdu. Yani biz okurduk, o bizi dinlerdi. Bize Kur'an öğretirdi. Abdestsiz onlar. Bizimle et gerdi, sonra da hiçbir zaman Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okumaktan, cenabetin ı Hakk'ın dışında şey etmezdi. İmam Hattabî Me'alim-ü sünende Ebu şarifi, rahmetullahi şarikayı diyor ki Hadiste cünübün ve hayezlinin Kur'an okuyamayacağına dair kesin delil vardır. Niye? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Kur'an okumaktan cünübülükten başka hiçbir şey men etmezdir. Demek ki, kuran kelimesi bir çocuk açsa, abdestli olan bir adam da yüzünden okusa okun. Kalbinden köftüzen okumasına okun. Hatta bazıları hamanda bile cevaz vermişler kalpten okumaya. Ama aileleri çoğu gerik görmüşlerdir. Dikkat ediyorsunuz. Bir diğer örnek vereceğim. Bu benim kendimi verdiğim bir örnek olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu konuda hadis var da ben konuyla bağlantısını kurma söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Hadis-i abd 1326 numaralı hadis Müslüm radıyallahu anh ne yapmış? Rivayet etmiş. Ebu Dawud rivayet etmiş. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki إِنِّي نُفِيدُ أَنْ أَقْرَأَوْ وَأَنَا الرَّاقِعُ أَوْ سَاجِدُمْ فَأَمَّا الرُّكُورُ فَأَعَزْمُ فِيهِ الرَّضَ وَأَمَّا السُجُودُ فَاجْتَلِبُ فِي الدُّعَاءِ فَاجْتَهِدُ ف ben Allah kapımda rükuda ve secdede Kur'an okumaktan men edildim. Siz rükuda, rükuda ise sizin yapacağınız şey Allah tazim ettir, ekbettir. Sübhane Rabbiyel Asim. Rüküda ise, secdede ise Rabbinizi yüceleyin. Pekala ne yapınız? Çok dua ediniz secdede. Değil mi? Secdede çok dua edin. Umulun ki secdedeki duanız kabul edilir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestli olduğu halde dikkat edin. Rükuda ve secde Kuran okunuyor. Abdestli nasıl Kuran okuyoruz yüzü tokunarak? Halbuki abdestli değil mi? Çok ince bir nokta İşte bu hükümlere dayanarak ne yapmışlardı? İslam alimleri sahabeden günümüze kadar faizli kadının, mihvaslı kadının, cünüp kusanın Kur'an'a dokunmamasını ve Kur'an okumamasını söylemişlerdir. Ancak bazı görüşler vardır. Ve bu görüşler sayılır. Yani ümmetin icması ve ittifakı karşısında amel etmememiz gereken görüşlerdir. Hayrısta olan muallime kadın için kerih görmüşlerdir. Mesela kadının hırsındadır. Anlıyor musunuz? Çocuklar okur. Bir yanlışlık yapıldığında o kelimeyi düşerdir. O şekilde caiz görmüşler ancak kerahatla caiz görmüşlerdir. Çünkü o öğretmese çocuklar kuralı kelime öğrenebilecek. Anlıyor musunuz? Ancak o kadıncağız Kuralı kelime yapmıyor. Zira diyor ki, ''Rafi'ler'' Eğer o kadının ezberinden okumasına müsaade edilmezse veya o kadının talepleri dinlemesine müsaade edilmese bu sebep kadın o kadar uzun hayız döneminde Kur'an'ı unutabilir, ifsi zayıflayabilir anlıyor musun? Öğrenmiş yeni öğrenen bir genç kızdır icabında ifsısını kaybolmaması için onun okumasına herhangi bir mani yoktur diyorlar. Bu hayiz durumu için e, tabii kalbinden tilavet etmesi ancak cünüpler için Kur'an'ı açıktan tilavet etmek karamdır. Cünüp olan insan için Kur'an'ın açıktan tilavet edilmesi karamdır. Hanefiler derler ki zira cenab ağzın içini tamamen yıkama hükmünü içine aldığı için orada tamamen faziyet kestettiği için abdeste böyle değildir. Abdest insan almasa bile anlıyor musunuz? Ne yapabilir? Kur'an'ı okuyabilir, okutturabilir. Bir kadın geldi Hazreti Ayşe'e. Bakın, bizim Türkiye'deki bazı görüşlere vermemiz gereken cevapların bir tanesi. Hazreti Ayşe'e bir kadın geldi. Ennaimra aten Bu kadın ismini biliyordum, unuttum. Ayşe Bir kadın Ayşe'ye sordu. Dedi ki, ataqdi ihtana salatan. اَيَّمَا <gülüyor> حَيْدِهَا Birimiz hayızlık olduğu günlerde namazını kaza etsin mi? Hayızlık olduğu günler namazını kaza etsin mi? فَقَارَتْ <gülüyor> اَحَرُغِيَةٌ Sen harici fırkalarından olan haruriyeden haruriyye fırkasından bir kadın mısın ki hayızlık kadının namazını kaza etmesini söylüyorsun.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 namazın kazası ile emrolunmazdı. Orucu kaza ediyor, namazın kazası ile emrolunmazdı. Namazın kazası ile emrilen, namazı da kaza etmesi gerekir. Diyenler, haricilerin haruriye fırkasıydı. Harura küfede bir köydür. O köyün, o civarın ahalisi oranın fırkasına bu isimlerindir. Hadis-i Eddarimi rivayetinde <gülüyor> bir cilden İmam Bukhari kitab-ül İmam Müslim kitab-ül Hayd. Ebn-i Dawud kitab-ül Pahara'da Et tirmizi rivayet ediyor. İmam Nesari'i rivayet kaç imam? Altı imam rivayet. Ediyor. Öyleyse bunu üzerine Vahamız neyi bina etmişlerdir? Katının namazı kaza etmemesinin neye bina etmişlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bu kuvvetli sahih hadis üzerine bina etmişlerdir. İbrahim en-Nehayi radıyallahu anh'ı derdi ki, dört kişi Kur'an okuyamaz ve dört yerde Kur'an okunmaz. Züreyb bikan ve Hayes bikan. ebul aliye tabiindendir. hayızlı kadın asla kullanılamaz. İbnü Cerir müfessirdir, tabiî Atadan rivayet ediyor diyor. Mekke'nin büyük fakihlerinden. İmam değil mi hocam? İmamdır. İşte işin orada. İşte. Diyor ki, ''Mâ yedra'û gayr'l mukavardîyi kâle el-5 âyetin vel-erba'ân'' İmam Abdurrazza, Yemenli Abdurrazza, El-Musannaf isimli, hadis kitabında bu hadisi, bu ıı, sözü rivayet etmiş. Diyor ki, İbn-i Cureyş'ten gelen rivayetler, ''Mütebati olmayan, abdestli olmayan ne 4 ayet ne de 5 ayet burada.'' Allah alem cünüpten sonra, cünüptük halinden sonra abdest almak mı, yoksa küçük hadetten sonra abdest almak mı, o artık onun şeyine bağlı fakat hadis, şuradaki, sözdeki ifade, abdestli olmayan Kur'an okuyamayacak, yüzünü atanacak. Tabi bu görüş değil, bir âlemi görüşüdür. Bu görüşü rivayet ettik ya, herkesin öyle görüşüce sahip ve bu düşünceye sahip değil mi? İmam Zurî mühendistir. hayızlığın ve cünübün zikredebileceğini ancak Kur'an okuyamayacaklarını söylüyor. İmam Ma'mer rahmetullahi aleyh Hasen-i Basrî'den rivayet ediyor. Diyor ki: "Lâ yaqra'âni şey'en min el-Kur'an." Kim? tayızlı ve cünüplü olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Şimdi yüzünde de okumayı için aldık bu. Değil mi? Ağzlar açıklar okumayı da. Neden? Çünkü cenab taharet vermek gibi bu sıraddesi alması fazla bunlar onun için. Şimdi Ebu Ebu'l-Gharif el-Hemedani Hazreti Ali'den şu rivayeti yapıyor. Deminki rivayete benzer bir söz. اِغْرَعُ الْقُرْعَانَ madem لَمْ يَقُلْ اَحَدُكُمْ جُنُبًا فَيْذَا كَانَ جُمْلًا فَلَا وَلَا <gülüyor> حَرْفًا رُوَحِيًّ Kur'an'ı cünif olmadığınız sürece okuyunuz. Bu rivayetler muhulak yani genel bir ifade dikkat ediyor musunuz? bunu birisi getirir sizin koyar ve Hazret Ali değil, Kur'an'ı alır, değil mi? Cülüp olmadığınız sürece okuyun diyor. Öyle mi değil mi? E, Ama <gülüyor> beş yollar hikayet ettiğimiz La yemesr Kur'an'ı iller tahirun amrin İbni Hazr hadisini bunun yanında zikretmiyorlar. E olur mu öyle? İlim, i̇lim ehli böyle mi olmadı? İnsanlara ilmi, hayrı öğretmek böyle mi olmadı? Hepsini anlatın. Müslüman kalbi neye yaparsın? Eğer cülüp ise o kişi veya herhangi biriniz, sakın Kur'an'dan bir harf bile okmasın El-Musannaf. Hani söylüyor kuran El-Musannaf. 1306 ve 1321 no'lu hadisler. Sa'id İbn-i rahmetullahi derdi ki, i̇bn Öber ve i̇bn Abbas'tan duydum, diyorlardı ki, قال, اِنَّا لَنَقْرَوْا اَجْزَاءَنَا bir başka rivayette Ahzâbenâ yani ders, Kur'an'dan derslerimiz okurduk. Minel Kur'an fa'del hadeti mâ nemessu mâ em musannaf ve yeme son altın Diyorlar ki biz hadestan sonra abdesthaneden çıktıktan sonra hiç elimizi suya dokunmadığımız halde de Kur'an okurduk. Anlaşıldı Bu hadisi yine dedik Musannath'ta abdur rivayet ediyor. Said bin i Müseyyyeb, Ebu abdest almadan Kur'an okuduğunu söylerdi. Bu rivayette Musannath'ta. Fakat biz bunları neye hamlediyoruz? Sahabeden beş yolla rivayet edilmiş olan Kur'an'a abdesti olandan başkası el dokunmasın hadisindeki genel anlama hamlederek sahabenin Kur'an'ı tutarak değil hafzen, yani kızdan ezberden okuduklarına ne yapıyoruz? Hamlediyoruz. Çünkü eğer böyle bir yorumda bulunmazsak o hadisin hükmünü içe saymış oluruz. Sahabe bu hadisin hükmünü nasıl bilmiyorduk diyeyim. Onlardan geldi bu ayetler bize. Yine Musannafta bir rivayette, Kur'an elle tut olarak değil, eğer abdest yoksa, ezbere okuma ve okutma işi yapılabilir. i̇bn Mesud Kur'an okuttuğu bir adamla arasındaki kıssası, bunun güzel bir örneği. Şimdi orada İbn-i Abbas Radya'ya gidiyor, fücut abdesini yapıp dönüyor. Sonra da ne yapıyor? Kur'an okuyor öğrencilerine. Ancak öğrencilerden bir tanesi Kur'an okumak istemiyor. İbn-i Mesud abdesi almadı ya, Kur'an okumayınca i̇bn Mesud diyor nedenini sorar. O da diyor ki sen gittin, verlektin işte fücut abdesini yaptın geldin. Onun için ben Kur'an okumadım, seni de okumaman için. O bir tane değil mi? diyoruz ki, Kur'an okuma olayı nedir? Sıkunu dokunmaz. Resulullah sallallahu sana ki, اِذَا اِسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْبِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ اَوْ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ fi اِنَعْيُ hatta يَغْسِلَهَ çınamıyender zaman elini üç kez yıkamadan abdest kabının içindeki suya sokmaz. Çünkü elinin nerede geçirdiğini bilmez. Kaptığı zaman illa elektrik olması şart değil ya. Ne <gülüyor> hadistir. Şimdi orada gece eli nerede yattığı belli olmayan adamın elini üç kez yıkaması emredildi. Tüm Fatihler bu Hadis'te amel ederdir. Özellikle hanefiler. elini cinsel organına değdikten sonra suyun içine sokmasını men eden Resulullah, acaba bir insanı el cinsel organına değdikten sonra, makhadına değdikten sonra, taşla temizlenip suyla temizlenip geldikten sonra Kur'an tutmasına müsaade eder mi? Bakın Hadislerde hem akli hem de fıtri bir denklik var. Orada suya elinizi sokmayız. Hazreti Ayşe diyor ki, ben abdetsiz ben bir düz hezbimi okurdum, diyor. Kur'an'ı okurdum. Hezbimi okurdum. Şimdi burada kesinlikle hiç Kur'an tuttuğuna dair bu saf yapmanın tutunmaya dair herhangi bir bir şey yok. Hakk katırat biz Kur'an-ı Kerim mesela namaza kırıyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim okumak namazda bu bir kül değil midir? Kur'an okumak. Ama Kur'an'ı elle tutup okuduğumuz okumamız gerektiğini dair ve okunduğuna dair herhangi bir rivayet var mı hadislerde? Sahabilerden var böyle rivayet. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Hazreti Ayşe diyor müsaade etmiş yani namazda ezberi toplanmayan kişinin uzun namaz kılmak için Kur'an terimi tutup okuyabilir dediği rivayet etmiştir. Arkama İbn-i Kays diyor ki Selman'ın yanına gittik. Abdestsiz olduğu halde bize Kur'an'dan ayetler okudu. Demin dedi ki Kur'an'dan ver bir şeyle ama Kur'an'dan demesi Burada yine herhangi bir şey elde tuttuğuna dair bir alamet yok. Bunu yine Haftalarızat el-Kısamlar isimli kitaplarında 1324 nolu hadiste rivayet etmiş. Yine Musannaf'ta aynı olayın bir değişik şekli var. Diyor ki: "Biz Selman'ı farişeye gittik. Her çıktı bizi karşıladı. Dedi ki: "Ey Selman, keşke abdest alsan." Abdullah'ın babası, keşke abdest alsan. Sonra ne yaptık? Bunlara Kur'an okuyor ve diyor sen abdest almadın, keşke abdest alsaydın. Biz geldik diyor bize, şu şu sureden bize Kur'an okutasın, şu sureleri bize öğretesin diye geldik. Çünkü sebebini izah etmiyorlar yani. Demiyorlar ki sen abdest almadın, şimdi Kur'an'ı okuyacaksın demiyorlar. Hiç öyle bir şey geçmiyor bize okumaz Dedi ki فَقَارِ اِنَّ مَقَعَدَ اللّٰهِ فِي كِتَبُ مَهْنُولُ لَا مَسُوا اِلَى الْفَحَرُونَ ki وَهَذَا الذِّكْرُ لَذِي فِي السَّمَعِي لَا يَمَسُوا اِلَى الْمَلَٰيكَةُ ثُمَّ قَرَى عَلَيْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا Burada Selman-ı Farisi ne yaptığı o meleklerin meleklerin dokunduğu bir kitapt Meleği alada meleklerden başkasının dokunulmayacağı bir kitaptır deniliyor. Sonra bize Kur'an'dan bilediğim olur. Burada demek ki Selman Efesi bu ayetin diyor ki melekler dokun temizdi, melekler kastetti ben melek değilim, ben melek değilim, fakat benim de, de temizdir misin? Değil cünüp olmadığını nereden anlıyoruz? Cünüp olmadan Kur'an okutacağını Hazreti Ali rivayetine, Hazreti Ayşe'ye rivayetine ne yapıyoruz? Değil mi? Sevran rivayetine biz bunları öğreniyoruz. Bakınız. Yine İmam Süyuti el-Camyon kebirde Abdur-Rezah nebu yoluyla Aynı hadisi rivayet ediyorlar. Hepsi bu hadisi El-Ameş ve İbrahim i̇bn Abdurrahman'dan. İbrahim i̇bn Abdurrahman İbn-i Yasib'den rivayet ediyorlar. Diyor ki, Kale, Kulna ma'a selma, Di selmana beraber, Takaraca, takaraca aceta, Tuhvaleta, çiftliklerim görmüştüm. Sümmeca'a geldi, Fakultum, ben ona dedim ki, Ey Abdullah'ın babası, Fethavaddahten, Abde sardın mı? Lalal, anı sadece an ayetler. İşte bu doğru değil. ayet ayet, ayet. Rezak rivayet ediyor. Demek ki La yemessül Kur'an illa fâhirun hadisi kimden gelmiştir? Amr İbni Hazm'dan gelmiştir. Bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği uzun bir mektup içerisinde zikredilmiştir. Ancak Hasan-ı Basri abdestsiz olan insanların Kur'an'ı alıp taşmasına cevap verir. Tutmasına kim söyledi ki kılıfından ki alay yapıyorlar? Kim söyledi ki doları dördüncü kılıfından Bu Hani diyorlar ki dış kılıfta Kur'an sayılır. Tabii bu e, ihtiyat bağında çok şiddetliye yani ağır bir görüş, ağır bir teklif Müslümanlar için dış kılıfı, şurası Kur'an değildir. Yani şurası Kur'an değildir. İçindeki ayetler var. <gülüyor> bir kenarda kağıt kesip attığımız zaman orası Kur'an değildir. Değil mi? Dolayısıyla o biraz ağır görüş oluyor diğer nezetlere, gismete. Hanepler olursa, mutfak, kapalı olursa, efendim kılıf içinde olursa, bilmiyorum ne olursa diye görüş beyan etmişler. İmam Tabus ve El-Gasim i̇bn Muhammed Musannat'ın rivayetinde Keribu en yemessel mushafe ve hu ala gayrihu. Onlar herhangi bir insanın adresiz olarak Kur'an'a el değmesini, sürmesini kerih gördüler. Musallam 1334 no'lu hadis. Hatta hatta İbnü i Cricv Atâ'dan, İbrahim el-Nehâ'iden, Şafi'ilerden, Malikilerden ve Hanefilerden öyle görüşler var ki, düzeldi diyor, ayet olan dirhem ve binarlara bile el, abdetsiz el dokunmanın kerih olduğunu söylediler. Bir dirhemin paranın üzerinde ayet sikke varsa, sikkenin üzerinde ayet varsa ona bile abdetsiz dokunmayı kerih gördüler diye Musannaf 1.335 yolu hadisi. Hatta aynı görüşü İmam Altıraza, üstad hocası Mamar'dan o da kendi hocası, İmam Zühri'den rivayet La tebessu temesse et derahmenleti <gülüyor> fiha el-Kur'an illa ala vudu'in içinde Kur'an yazılan dirhemlere abdestli olmadan el sürmeyiz. Ancak Mamar rivayetine göre diyor ki Hasan, Hasan'ın Basri ve Fatah'da içinde, üzerinde ayet yazılı olan paraya veya dirheme abdestli el dokunmakta herhangi bir ve is görmezlerdi. Bu da yine musannafın rivayetinde. Herkese aynı görüş Hanefilerde kimlerden geliyor? Hammâd İbn-i ve İbrahim en-Nehay'den geliyor. Aynı görüş. Ne, hangi görüş? İçinde yazı olan, Kur'an olan, Kur'an yazısı olan, ayet olan, hem ve dinarlara, paralara el dokunulmaması, Hayır, Sufyan el-Sevri Hayır, başlayın. Sufyan el-Husmuri diyor ki Sa'id ibn-i gitti küçük atasını yaptı. Sonra yüzünü yıkadı. Sonra Mushaf'ı aldı. Tekar atihi. Bizim görüşleri anlatmış oluyor muyuz böylece? Sonra diyor Mushaf'ı Kur'an'ı aldı. فَقَارَا اَتْفِيهِ Kim bu? Sa'id bin Hücreyim. Başka kim bu görüşteydi? Sa'id bin Hücreyim. Fekhâle dedi ki, Fekhâle Ebu Bakr, min مِنْ ibn اِبْنِ مُعَوَيَ fezari Bu hadis rivayetinden kişi diyor ki, ben bunu falan falan işte, Mervan ibn i Muavi el-Fezari deniştim da yine musannafta geçen bir rivayet. Demek ki bu konuda kimi alimler ne yapmış? Cevaz vermişler. <gülüyor> Kimileri cevaz vermemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir rivayette Kur'an okuduğunda ya Resulullah ya yani niçin abdests almadan Kur'an okudun diye Soranlara karşı. Ve innama umurtu biludu ida kuntu ile sora. Ben namaza kalkıp namaz kılmak istediğim zaman ancak farz olarak abdestle evroldum. İbnü Khuzeymes Hayyile <gülüyor> 171 noha hadis. Şimdi dikkat ederseniz burada sahabilerden bildiğiniz kadarıyla Kur'an'a abdestsiz el dokunma olayı gelmedi. Çünkü Selman ne diyordu? İnni lestu emesu ben ona el sürücü değilim dedi. O rivayetin nerede olduğunda? Başka teyidiniz, kalbantınız var mı? Devam ediyorsunuz. Şimdi şimdi Ömer bin gelen bir rivayette diyor ki: "Ene ate'a en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi Ömer bin Cüde. Fesellama aleyh" bu başka bir rivayet. Selam verdi, talep yarıp daa ki Resulullah sallallahu hatta, hatta ona selam vermedi. Sonra Resulullah ve sonra özür diledi. O sahabiden. فَقَالَتِدِكْ اِنْ اِنْ اَوْكُلَ اللّٰهِ اِلَّا ala تُغْرِينَ اَوْكُلُ تَعْلَىٰ ala بَحَارَةٍ Ben dedi taharet üzere olmadan Allah'a Allah'ı zihd ettim. İbn-i Huzeyme sahihinde iki yüz hadis olarak bunu rivayet etmiş. Diyor ki İbn-i Resulullah'ın selam almamasını selamın cevabının farz olduğundan dolayıydı. Farz olan bir ameli abdestsiz yapmak istemediği için abdestini aldı ve bundan sonra selam verdi. Bu İbn-i Selamın vermenin farz oluşu. Nerede? İbn-i Kuzey mesafinde 162 numaralık palis Gelelim Kurtubi'nin burada bir iki görüşünü nakledelim tefsirinden. اِنَّهُ لَكُلْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسْهُ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ Sizi biraz bu akşam ama bunu bitirelim inşâAllah. اِلَّا Ancak temizlenmiş olanlar, mutahhar, başkası tarafından temizlenmiş olan. Bizi Allah neyle temizliyor? وَاَنْزَلَ عَلِهُمَّا اَنْ مِنَ السَّمَائِيْهِ بَحِيًّا gökten suyu da sizi temizlemek için. لِيْتَحِيرَكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ اَيْبَيْتَ اَلِيْتَ sizi temizlemesi için, temizlemez. temizleyen Allah'tır. Ne vasıtasıyla, Abdest vasıtasıyla. Yani, namaza mutlaka olarak giriyoruz, temizlenmiş olarak giriyoruz ve namazda Kur'an'ı ancak öyle okuyabiliyoruz. Ancak Resulullah diyor ki ben farz olması noktasında ancak namaz kıl kılmak istediğim zaman farz olan namaz abdesi var. O farz olduğu için. Ama bunun dışında fazilettir, mentüptür, müstehaptır abdesi var. Hatta hatta diyorlar ki fıkıh kitapları, hadis kitapları, ilim kitapları içinde Kur'an ve ayet bulunan tefsir kitaplarını abdestsiz olarak el almak, abdestsiz olarak el almak iyi değildir. Abdestli olması faziletlidir. Daha hayırlıdır, bereketli olması açısından, faydasının hayırlı olması Hocam, bir açıdan sorumluysa, abdest, devamlı abdest alaklarına durumuza... Ben ola sefer... hiç girmiyorum dedi. Onu siz araştıracaksınız artık. O, bu konumuzun üstüleri. Sa'id-i Cücbe'yi var, anh, Kur'an'ın biliyorsunuz eliyle tuttuğunu söyledik. O ayeti sadece meleklere mahsus indiği için yorumluyordu. O anlamda tefsir görüşüne sahip olduğu için ne diyordu? Ben affetsiz olarak Kur'an'ın sahibi. Ebu'l-Aliye ve İbn-i Zeyd rahmetullahi aleyhim <gülüyor> onlar dediler ki el-mukahharun mutahhar olanlar rasuller ve meleklerdir. Cibril aleyhisselam da mutahhardır çünkü o nebilere rasullere ne yapar kitapları indirildi vakti getirildi İmam Malik rahmetullahi aleyh bu ayeti yani la yagsuhu illa al-mutahharun ayetini Âdes suretinde suresindeki şu ayetlerle açıklanır Temer şa'er tekra fi suhufi mukarrame marfuat al-mutahhara fi aydi safra dileyen onu zikredesin. O mükerrem olan, şerefli olan sahifelerdedir o Kur'an. Yücedir. Temizlenmiştir. Meleklerin eliyle temizlenmiştir. O iman sahibi gibi itaat sahibi olan melekler. Yani demek istiyor ki Kur'an ancak Kur'anı indiren meleklerdir. Muhar olanlar ve o milletler ona, on, ancak onlar o Kur'an'a el tutunabiliyor. Demin dediniz ya, diyorlar ki şeytanlar okuyor veya efendim şeytanlar buna öğretiyor, acebiler buna öğretiyor, e, sihirbazdır bu başkası buna öğretiyor dediler ya, oradan kasıt yani Muhammed'e vahyedilen şeytan ürünü bir şeydir demek istediler haşa. Dolayısıyla İmam Malik de diyor ki, hayır senin dediğin rivayete göre, İmam Malik hayır diyor, melekler indirdiği için, hiçbir şeytan veya cin veya sihirlazı kuranı elde dokunamazdı. Onu getirirken getiren melekler mutbaharıdır. Öyle mi değil mi? Neyi kastediyor? Orada şirk ve küfürden dolayı temizlemiş olmayı kastediyor. Bir başka görüşte denildi ki, hayır, bu bizim elimizde olan kitaptır. Yani dokunulmaması gereken, abdetsiz, mutahar olunmadan, dokunulmaması gereken elimizdeki Kur'an'dır denildi. İmam Kutubi de diyor ki, azhar olan âli olan kabul edilmesi gereken görüşleridir, budur. Evet. <gülüyor> Kelbi la yehasu iller buharun ayetini müşrikler dokunamaz, şirkten temizlenmiş olanlar ona el dokunabilir şeklinde açıklıyor. <gülüyor> Kurtubi, o da aynı şekilde diyor ki ne yapmışlar İslam alimleri? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el dokunu noktusunda e, ihtilaf etmişlerdir. Ancak diyor, cumhur ulema, Müslümanların cumhur uleması, Amr-ı İbni Hazm'i demin zirayet ettiğimiz mektup olayı, Amr-ı İbni Hazm'i hadisini e, delil göstererek, abdestli olmadan Kur'an'a el sürülmemesini, sahip olanlar aktest alınması gerektiğini söyleyenler İbn Mes'ud, Sa'd Ata' hakem ve İmam Şarkiye ve İmam Malik ve mı? Subi rahmetül aleykte ve e, İbnül Hümam şunu söylüyorlar: e, Muhdet olan yani abdest alma zarureti olan küçük hadeste bulunmuş olan Kur'an okur, cüret okuyamaz çünkü cenabette, cenabettikte ağzı yıkamak vardır, hadeste bu durum yok. Demi de aynı görüşe ne yaptı? Değildi. Fakrül <gülüyor> el Fazdery rahmetül aleyh, o da bu görüşe sahip diyor ki cünüp ve arasını ayırmam diyor. Yani o ne diyormuş? Cünüp olan insanla abdestsiz olan insan arasında hiçbir fark yok. Niye? Çünkü her hâldede insan Allah'ın kelamını mutkedecek, temiz olan kelamını mutkedecek. Bu halde hem cenab hem de Hades-i taharetlendikten sonra kurulunması dair vardır. Şimdi dikkat ederseniz, Türk illerinin veya Afgan illerinin Mavera nehir ulamasının Kur'an'a saygı noktasına bakılır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an İllehule Kur'an Kerim Kerim olan Kur'an Allah katından kerim kılınmış. Belese kerim anlamı hürmet edilmesi gerekendir. Bir kavmin kelimi ileri geleni geldiği zaman ona hürmet edilir mi edilmez mi? Kereminden dolayı, şerefinden dolayı hürmet edilmesi gerekir. Kur'an Allah'ın o halde amellerde en fasiletli olanı tercih etmek zorundayız. Niye? Çünkü zaten günahlarımız çok. Zaten hatalarımız çok. Neyimize güveniyoruz? Ve abdestte dikkat ederseniz fasiletini gördünüz. Dışarıdan işlediğiniz bir hata gözünüzden çıkıp gidiyor. Bu ne demektir? Abdest kefarendir. ağzınızla söylediğinize, burnunuzda kokladığınıza, ikanının kokusunu geçerken kokladığınız, hissettiniz. Cinsel bir istek uyandı içinizde. Bunun kefâretidir abdest. İradenizin dışında baktığınız haramların abdest aldığınızda gözünüzdeki suyla beraber çıkıp gitmesi gözünüzün günahlarının kefâretidir. Hangisi kulaklar, hangisi ayaklar, eller. Allah'ın sunu sallallahu aleyhi ve adresine. Değil mi? Öyleyse bu, biz neden fazilette olan amelleri müminlere söylemiyoruz da fazilette olmayan bir ameli söylüyoruz. Bize desirler ki Abdest almamanın fazileti sudür. Delili Kur'anlar ve Sünnetten sudur. Kur'anı abdestli, abdestsiz okumanın fazileti şudur, Bunun faziletini bize söylesinler. Müstahap olursunuz anla deli gelirsinler bu konuda. Herhangi bir hadis veya herhangi bir rivayet veya görüş zikredilebilir mi bu konuda? Edilemez. Öyleyse niçin nice kardeşlerimiz ustalardan bazıları, efendim siz böyle yaptınız yaptığınızda abdestsiz da, Abdest sorunundan dolayı millet ne yaptı? Kur'an'ı terk etti, Kur'an da okumuyor, Kur'an da öğrenmiyor. Bununla alakası ne ki bunun? Bu hiç bununla alakası olmayan bir görüştür. Bu nefsi bir görüştür. Fıkhi, içtihadi, tefsiri bir görüş olsaydı kabul ederdik. Derdi ki bir dayanabanıdır, kabul edilebilir. Hatta Fatihler öyle demişlerdi ki, Hanefilerde ve Hanbelilerde, eğer diyor, Hadesli olan insan tavaf yaparsa tavafını iade eder. Çünkü taharet, tavafın şartıdır. Eğer unutarak tavaf eder ise ceza olarak kurban kesmesi lazım, bir koyun kan atılması lazımdır. Ancak Mekke'de ise tavafın iade eder, Mekke'de değilse ne yapar? Oraya kurbanını gönderir, ceza olarak kurbanı kestirir, bunu Ebu Ya'la Rahmetullu Aleyh, El-Mesaih, El-Fakhiye isimli kitabında rahmet Hatta kadınlar hayırlı iken onlara yaklaşmamamızı emrediyor Allah Azze ve Celle. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَقْتَ يَطْقُرُنَا Kadınlar temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız. Öyle mi? Değil mi? Niçin? Fakihler Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisine dayanarak, bir erkekle bir hanımın yani eşlerin cimalarının bile ibadet olduğunu söylüyorlar. Şey, Rasûlullah s.a. soran birisine diyor ki, eğer sen diyor bu işi haramda yapma, yani haramla irtikap etseydin, günah sahibi olmuş olur muydun? Evet, Allah sana helal kıldığı şeyle bu isteğini giderince nasıl ecir sahibi olmasın? Demek ki Allah'ın emrine itaat o muamelede, eşlerin o muamelesinde bile ne vardır? Niyette ibadete dönüşmesi vardır. Çünkü nikah Peygamberin sünnetidir, <gülüyor> Peygamberi sünneti ibadettir. İbadetler de niyetlere göredir. Madem öyle, öylesi niyetle insanın o birleşmesi, o bir araya gelmesi ibadete dönüşüyor. Onun için bu ibadete yaklaşmamız için ancak kadınlarımız temizlediğince bize müsaade edilmiştir, Bakara suresi 222. Bu Bunları şöyle hep bir araya topladığımız zaman anlıyoruz ki bu konuda bazı kardeşlerimizin Müslümanların düşüncelerini bilmiyor, bulandırmak niyetiyle inşallah değildir. Bir ilmi meseleyi gündeme getiriyoruz veya İslam'da böyle bir görüş de vardır diye Müslümanların sahabenin cımburunu ve Fatihlerin cımburunu bir tarafa bırakarak, verar Said İbni Cübeyr veya Said İbni Seyyid'in o nakledilen görüşlerini alıp da diğerlerini tercih etmeleri doğru değildir. Çünkü yani, bu ilim ehlinin sıfatı değildir. Bu Müslümanların amel etmesi gereken görüşler değildir. Böyle sahabelerden ve tarihinden birçok insanın fert fert mültenit şaz olan görüşleri vardır. Ve <gülüyor> her, her Sanın böyle zayıf olan görüşüyle amel edersek, Allah korusun amellerimizin çoğunu zayi edersin. Allah korusun. Evet, bu konuda herhangi bir şey sorabilirsiniz. Sorularınız varsa ne yapabiliriz? Burada cevap vermeye çalışırız. Ucum benim bir, bir şeyin doğruluğunu kesin bilemiyorum ama söyleyeceğim şeyin. Sahabe diyor çocuklarına Kur'anı öğreteceğiz zaman veya Kur'an elden alacağız zaman namazı emrederdi. Bu hususta sahih olarak ne diyebiliriz? Ben bunun tam sahih derecesini bilmiyorum. Yani. Ben bilmiyorum böyle yapıyorum. bir rivayet görmedim, böyle bir haberle karşılaşmadım. Hı. Bilemiyorum. Hı. Yani sahih bir kaynaktan geliyorsa sahihdir. Sahih olmayan kaynaktan geliyorsa sahih değildir. Bunu söylüyorum. Allah razı olsun. Yani birçok rivaretler, birçok yürüyüşler söylesiniz. İhtilaflı bir mesele olduğu... Müfessirlerle, evet. fâfihler arasında. Müfessirler de yani abdestsiz ağırlığı iddiasında bulunmamışlar. Ancak demişler ki, ayet melekleri kast ediyor. Yani, orada müşrikler hani Kur'an-ı Kerim'i sihirli sihir, şudur budur dediler ya, Orada onlara cevabı, Kur'an-ı Kerim'in temiz olduğunu ve melekler tarafından mutahhar olan melekler, tarafından dinlediğini, şeytanın ve müşriklerin ayet dokunmayacağını, şeklinde dokunmayacağını yollamışlar bu vesile de, ihtilal, ayetin nüzul sebebi o, farkındadır. Yoksa ayetin hükmü hakkında değildir. Yani, ayetle nasıl hükmü amel edileceği, bizim için hakkında değildir. Zira, ayetle, ee, kül konusunda problem evet. olsaydı evet. rasulattan şerisi gelmiş gerekirdi. Şimdi hocam, yani fakihler arasında da büyük ortak görüş yok. Hayır. Yani az önce Yahya hocanın pek görüşlerine zaten yer verir mi? Yani Bellediği ayete dokunmaktan. Tutunur, evet, Kur'an'ın kendisine dokunmak, kavlana dokunmak efendim yazıl olmadığı yere dokunmak. Bir ayetin, bir harfin kendi Tamam, şimdi, da öyle de şimdi bu Kur'an neyin Kur'an olup olmadığı hususunda yani, o, o, o noktada ayrılan bir görüştür. Yani Kur'an-ı Kerim'in mesela yazı olmayan sayfası Kur'an mıdır, değil midir? Çünkü diyorlar ki, o yapraklar yazıldığı her şey, Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğu için Kur'an-ı Kerim'in hükmüne tabidir. Yani o ayetlere dokunup dokunulmama hükmüne tabidir o sayfada. Ancak dış kalıbı hakkında ihtilaf etmişler. Kimi demiş dış kalıbına dokunmak lazım. Kimisi demiş, ayrı bir şeyle tutmak lazım. Kimisi demiş ki, yok, başka bir şeyle tutmak lazım. Yani arada yine bir şey olmalı, arada bir şey olmalı, onlar tutmalı demişler. Bunlar Kur'an'ın dışı, kılıfı hakkındaki kitaplardır. Ancak, bakınız, Kurtubi de aynı şekilde zikretti, İbnül Arabi aynı şekilde zikretti, Fethül Kadir'de Malikiler, Şafiiler, yani hatta Ezzerkanin'in şerhinde bile Malik ve Muaddan'ın şerhidir ki İmam Malik'in görüşlerinden geliyor. Bunların hepsi ne yapmışlardır? Kur'an'a abdestsiz el dokunmayı caiz görmemişler. Hatta Kur'tubi icmayla, icmaya yakın haramdır diyorlar. Yalnız abdestli olarak Kur'an okuma ve tilavet etme serbesttir. Ona kimse mani olmamış. <gülüyor> <gülüyor> haram kılma noktası. Yani Kur'an'a abdesti dokunmayı, haram kılma noktası, vakitlerin mi görevi miydi yoksa? Şimdi bakın. bir şey yetkileri mi? Yani? Tabii yetkileri vardır. Ancak hadis, onlardan da hadis var. Değişik hadisler de var. Hayır, değişik hadisler yok. De bakın, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledikte kalıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuduğunu. Anlaşıldı mı? Ben kutsiye Kur'an'ın lafzında mıdır yoksa hepsidir yazısında mıdır? Hem yazısında hem sayfasındadır. O sayfasının bir tanesini ikrahla yırtsa kafir olur. Hocam o maralem kendisinde de var şu hadesiz okunmaması yeri. Ey Resulallah diyor. Ya maksiyette de hayır hiç anlamadınız kardeşim. Maksiz olsa halih cenabet hali olmaz. zamanı. Hayır, onlar la de... yana suhu, dokunmasın, dokunmasın ifadesinden hafidler falan diyorlar. Dokunmasın değil, dokunamaz diyorlar. Yani. Aynı şey söylüyorlar. Aynı Hayır, olmuyor yani. Bakın, mevdubinin burada bir yorum var. Siz buyurun, meyvence ben okuyayım. Bu yorum diyor, ayetin siyah ve sibakı ile bunu harcetmemektedir. Bir müfessir olarak görüşünü beyan ediyor. Yani hafidlerin tamam. görüşünü Doğru olmadığını söylüyor. Nasıl nasıl inanabiliriz ki böyle? Bakın devam ediyor yani tabii ihtilaf var bunda. Çünkü ayette kâfirlere seslenilmektedir yani şöyle buyurulmuş. Bu Allah tarafından nazil edilen bir sözdür. Ve surlulara cinler ve şeytanlar ilka ediyorlar şeklinde bir düşünceniz batıldır. Zira ona temiz olandan başkası yaklaşamazdır. Mesbi yaklaşma olayı değil. Ezilmem, ezilmem, dokunma. Deleğe da değil. Yani. E, tamam. Almak, tamam almak. şimdi nüzul nüzul sebebi başka. Devam Ayetle hüküme amelette başka olay. Evet. Görüldüğü gibi bu ayetten Kur'an'a abdestsiz dokunmak yasak bir şekilde bir fıkıh hüküm çıkarmak doğru değildir ve açıkse ayetin nüzul sebebinin de bu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Hı -hı. Allah indinde bu kitaba temiz olanların dışında hiçbir mahluk nasıl yaklaşamaz ise yani onun katındaki nasıl tamam, temiz geldim. olanlara dokunuyor? Devam bize, edin, devam edin iman edenlerin de temiz olmadan ona dokunmaktan kaçınmaları gerektiği. İşte burada haklı diyor Allah Sevgili kardeşim, hadis varken niye kıyas yaptın? Aşağına hadisleri zikrediyor. Bitti, hayır. Sözünü ettiğiniz hadisleri zikrediyor ama. Şimdi bakın, madem hadisleri zikrediyor, hadislerden sonra demesi lazım ki, ha bu buna binaen Rasulullah da bu edebi, kast ederek Şimdi, hadis varken biz kıyas yapamayız. Anladım, tamam. Ben sana aynı sözü söylemedim mi? Ama ben nasıl, o süzeye nasıl yani ulaştım? Ve onu niye söyledim? Ben şunu söylüyorum. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sadece melekler olduğunu kast etseydi, asana ki dokunun. Bakın, busta bir emir yok. busta bir müsaade yok. Bu ifade hüküm doğru. Ancak hadisleri itibara almaz söylersen yanlış olun. Onu tekrar verdim. Hadisleri itibara almaz. Mevududin dediği sözü söylersek doğru söz söylemiş oluruz. Yanlış söylemiş. Şey hadisleri itibara alırsak ama hadisleri itibara almadan ve zayıf olduğunu, ihtilaflı konu olduğu için hiçbirisinin birisinin görüşü etmenin mümkün olmadığını söylerdir. Sonra bu kıyas yaparsak yanlış yapmış oluruz. Mevududin'e ilkim Ben de olsam benim sözüm ya, yanlış olabilir. Kabul ediyorum. Yani ben burada Mevududin yazdım diye Ahmet'le aslanlarına Örnek Örnek, Allah razı olsun. Örnek olarak. Şimdi bilmiyorum yani nasıl amel ederim pekala sizce? Yani benim öğrenmek istediğim şurası. Başında da söylemiştim. Yani biliyorsunuz bir haramı yapmak ya da bir haramı helal saymak kişiyi küfre götürür. Şimdi mehil sigaraları haramı vücudu veya tahrim-i mekulu gündeme getirir. Yani takiller bir şeyi hadise dayanarak haram kılıyorlarsa bu hadisteki ifadenin delil olma noktasına bağlıdır. Yani delaletine bağlıdır. Öyleyse biz mesela ben birisine diyorum ki bunu yapma. Başkasına diyorum ki suyu içme. E şimdi bu ifadelerin birçok böyle yapma etme veya yap şeklinde tavsiye midir? Uyarı mıdır? Yasaklama mıdır? Emir midir? Bunlar bu kategorileri tespit etme açısından Hadislerdeki bu kategori alimler, Arap diline göre ve Rasulullah'ın gaye ve maksadlarına, o sözlerine, gaye ve maksadına binaen tahrim emme kurulu mu, haram mı, caiz mi, değil mi noktasını şey yapmışlar, çıkarmışlar. Yani hocam o takdirde... O takdirde bakın, şimdi bu insan diyor ki, edeben diyor mesela, değil mi melekleri en azından, bizim müslümanların da, biz saygı duymuyor muyuz Kur'an-ı Kerim'e? Biz çiltten uzak değil miyiz? inşallah İnşallah. Bu halde bize Kur'an-ı Kerim'e ne oralar? Temiz oralar. <gülüyor> madem öyle, nereden çıkardı bizim Kur'an-ı Kerim'e ablesin dokunmaması, hükmünü? Mesela, onda, <gülüyor> yani, o, yani o, Esiz. melekler ablesini mi? Değil. Melekler tuvalete gider mi? Gidmez. Evet. Öylesi, şunu demek istiyor Mevhudi bize. Ya onların yani beşeri hiçbir iş yapmadıkları durumdaki gibi size temiz olun. O hal üzere yani abdestiniz ne tuvalete giden, ne tuvaletten çıkan, ne de cülük olan olmayan bir halde olun ki, tertemiz ablesizleri olun ki, Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmanız daha saygı olsun. Tam ben hırsızlığı kabul ediyorum. Bu da bizim için <gülüyor> mihalde <muhallim> zaten hocam. Bu da demiyorum. Belki bu size mümkün değil. Teşebbüh kardeş. Teşebbüh başka. Yani gayet açık söylüyor burada yani. yani bunun bir haram olarak konumasına benim anlayabildiğim kadar ona karşı yani ayette böyle bir haram yok diyor zira olsaydı çok kolaydı yani müminler etti dokunmasın Kur'an'ı. Yani, Edas'ın da demiş Dokunun dememiş ama dokunmayın demiş. Bu hadisi, bu hadisi amel miyiz? <gülüyor> etmeyecek miyiz? O demektir, benim kalım bu. bu. Var. Yani dokunmak değilse bile okumak yönünde. Tamam bitti. Bit. Biz okumayı dokunmaya delili bulamayız. Eğer Kur'an'ı sadece yazısıdır kutsiyeti diyorsa, o zaman kabul ama eğer Kur'an'ın manası da kutsaldır. Yazısı da kutsaldır diyorsa, o zaman okulmamalıdır. Bu cederdir bak. Hocam, burada her iki yöndeki şeyleri saymışsınız siz de saydınız. Bak, yani. sayısın kardeşim, biz de saydık. Bu hususta intifak olduğunu söylüyor alimler. Ben, ben söylemiyorum. Fatihlere itibar ediyoruz, müfessirlere değil mi? <gülüyor> dikkat edin. Hocam, dikkat Bakın edin. Değer, yani Bakın, dikkat edin. Cederdir, ben yok. Hayır, müfessirler... Sen bu otuz kapsamına girmedi. Yani... Haşa, ya oraya ya. niye girelim ki? Yani şimdi, burada fakirlerin dediği bir olay var. Evet. Ve Selman'dan bir rivayet var. Ve sahabe <gülüyor> kendisi <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i abdesti okumuş. E, bitti bu bizim için değilim. Ama dokunma noktasında Resulullah'ın da hadisi var. Selman da dokunmayacağım diyor. E şimdi... Allah aşkına bu hadisler zayıf bile olsa bu kadar yollarla seni şekillerde rivayetleri var. Diyelim ki zayıftır hepsi. <gülüyor> Yine hasen noktasına çıkıyor. <gülüyor> Hasende de amel etmek vaciptir. Ben nicinin indiğini, ne ayetin ne maksatla indiğini inkar etmiyorum. Doğru ben rahmetullah aleyh o insan dediğine kesinlikle katılıyorum. İmam Malik de öyle söylemiyor. Mu? Ama marifle böyle söyleyeyim. Ama Kuran'a abdestsiz el dokumasını cağız vermiyor. Olay bu. Yani bizim gönlümüzde herhangi bir problem olmaması lazım içimizde. Biz <gülüyor> Kuran'a abdestsiz okumayı daha etti görüyoruz. Öyle değil mi? Elbette. Bitti. Elbette. Ama ben Said Bin Düzü Bey'in mezhebine göre uyarım. Onun iştahlarını kabul ediyorum dersen. <gülüyor> öyle değil mi? Oku. Ama, Ama işte bu... yani burada haram noktası kalkıyor. Yani Yok. Yani içkiyi Said... Cübeyir'in meslebi değiştirmez, zannetmiyorum yani. Şimdi Veya faizi. Şimdi, şu mesele var. Fatihlerin çoğu ittifak ettikten sonra fert görüşlerine ifade edilmez. Ama tablid edilmez. Delil yok. Edin. Yani adamın delil olsa, Said İbn kabul edecektik. Tablid değil, ilim tablid, tablid olmaz. Eğer bir şey ilimse tablid değildir. İlim olmayan şeye tabi olmak tabliddir. İlim olmayan şeyine uymak tabliddir. Mesela diyelim ki, İmam Şâtiî bir delile göre bir amelde bulunmuş. Eğer ben o amelin ayrısını yaparsam ben Şâfiî'e mi uymuş olurum, o delile mi uymuş olurum? Şâfiî'nin zikrettiği, gerdirmiş olduğu, sahih sahihsizdir tabi, ben o delile uymuş olurum. Dolayısıyla ben delile uymakta mükellefim, Şâfiî'ye uymakta mükellef değilim. Ancak nerede Şâfiî'ye uymak zorunduğunu çıkabilir veya bir başka bir şeyde, iştahat yapamadığımız yerde, eğer onun iştahat yapmak için var da bir delil bulunursa. Kur'an ve sünnetin göngesinde ve bir meselenin hükmünü ortaya koyarsan tamam mı? Müştehidse o insan ilim ehli güvenilir bir kimseyle onun görüşü de amel edilir. Fakat bir şeyin dayanamesine diyorsa nasıl amel edilir? Said İbni Cübeyir'de rivayet etse, söylese yani o kimseden rivayet etmiyor, kendisi söylüyor. Eğer o bir inseden rivayet etseydi, musannaf sahibi gibi, mesela Abdurrezzah ki Said İbni Cübeyir döneminde yaşamış bir insandır. Dikkat edin. Onun bize o kadar görüş, binlerce görüşmek dili kitabında sahabene görüşün daha çok burada ne yapmıyor bize Said bin Cübeyl'le Said bin görüşlerinin nereden alındığını nakletmiyor. Keşke bize nakletseler yani. O mübarekler görüşlerini nereden almışlar ama biz kınamıyoruz bakın. Hayır, asla. O insanlar tabiinin büyük insanlardır. Sahabede ilim almış, özellikle Ömer Rabbi ilim ilim almış bir insan. Nüzul aynı yani iyi, dokunma noktasında değilse bile yani ayetin nüzul Hep siyah siyah onu siyah ve siyah kabarsın evet, yani dokunmak diyor adresli olanlar için olsaydı ya da bunlar hariç dokunamamaları gerektiği dokunuyorlar. Şimdi kaliteli özelliye yani işin <gülüyor> lafsi ve e, nüzul sebebiyle ilgilenen müfessirler. Doğru söylüyorlar. Yani melekleri kast ederek iddi Ama bizim hakkımızda hükmedir demiştir. Neyle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiydi. Bu kadar. Yani iş kolay aslında zor değil. Ben adresini okumayı tercih ediyorum ve fazilet mi görüyorum? Yani el almayın görüş olamaz yani öyle bir görüş yoktur da zannetmiyorum. Onun bir fazileti var. Bir paradan mı? Tartışmaya gerek yok. Bak ceder yapıyoruz diyorum inanmıyorsunuz. Evet, paradan mı? Hakkın helalleri. Hayır. Hakkın helalleri ceder yapıyoruz diyorum. Başta ben yanlış söylememişim. Hâle. Niye? Çünkü Allah hazretinden beş ayrı yolla hadis rivayet ediyor. Bundan sonra tartışma. Hakkın helalleri para. Hocam. Allah razı. O zaman bu kitabı size verebilir miyim ben? Burada bir tane ben not aldım. Ben size kaset de burada kaynaklarımı da verdim. <gülüyor> Kendi her anlamda konuşmadım. Kafamdan bir şey de katmadım. Bir evet. neymiş? Buraya da bakınız. Ben bu işin en makbuluyla kaynaklarından aldım. Evet. Müfessirler yalan söylemiyor. Doğru söylüyorlar. Ancak amel noktasında hadislerle amel etmek zorundayız. Niye tuvalete gidip bilin lan <gülüyor> kuran Kur'an'ı elime alayım ya? Yani? Zaten burada bir notu var. Şöyle diyor hocam. Diyor ki fakirlerin dini. Müslümanların din diye uydukları hükümler, fakirlerin sözleri, anlayışları ve eştihatları olup Kur'an'ın anlattığı dinden farklıdır. Müslümanların ilerleyebilmeleri için bu geleneksel din olan fıkıhta kurtulmalara gerekir. Şimdi bunu söylüyorum. Vallahi ben bu adam hakkında büyük söz söylemiyorum ama adam kendi ikisini vermiş. Evet. Sonra e, kitabın tamamında... zulmün tamamını iş... Adam... Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'den... Hep sanki bir arkadaşıymış gibi bir Hazreti Muhammed diye şey bahsediyor. Ondan sonra bir başka not şeyi var. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani diyor ki şöyle. Hakkı kardeşim. Çünkü özür dilerim. Yani bu konuda biz sev seviyoruz Allah razı olsun. Fakat şu var. Şahs olan görüşleri kendimiz için amel noktasında kabul edelim. Tümmete yaymayalım. Ümmetin amel edeceği görüş ümmetin çoğunluğunun cumhurunun görüşü olsun. Vassula Salallahu Aleyhi ve Sellem bile bakın dikkat edin, soruyordu benim de, ey bu bekire ne yapalım? İşaret et, söyle bana. Ömer ne yapalım? İşaret et bana, söyle. bir muazza söylüyor, işaret et bana, ey ensar söyleyin falan söyleyin bana görüşlerinizi bildirin, ey insanlar diyordu. Vassula bile bakın. Çoğunluğun görüşünü almaya çalışarak, yani ileri gelen ehli ilim insanların, yani biz çoğunluk olamayız ki ısmarlar <gülüyor> için, biz daha amel etmeyi yeni öğrenmeye çalışan insanlarız. Ama o insanlar, tarih de buna şahittir, Paşuhi'nin kitapları buna şahit, bu insanlar yeni verdi. Faziletleri insanlar bizim için <gülüyor> iman etmiş, yani bizim İslam'a girmemiz için hizmet etmişler. Bizleri düşünerek amel etmişler. Bu meseleyle böyle müferit olan görüşler, kendi noktamızda amel edelim. Gerçekten en yani sahib olan da budur. Niye toplumda denkle oluyor? Dil meleği olmayan insanlara kafalar bular hiç? Yani şu an ilerisin ben. Siz kendinize de. Ama halk, halkın vicdanı bile adesli Kur'an okmayı tercih ediyor. Bundan sonra biz okuduk ve bildik bir yerlerimiz. Niye bu iş aksini yapalım? Bırak halkın bir tarafın, zaten kaynağımız var elinlerimiz var yani, icma'ya yakın ittifak olduğu noktasında. Vel Velveleyi engellemek için. Yoksa böyle bir görüşler yoktur demek istemiyorum. Bakın Tanuriler namazı bile kaza etmesini söylüyorlar. Tayizli kadının. Yurlar Kur'an'da yok. Hocam tek nokta haram bir Ya ahim. Şimdi değiliz. Rasulullah'ın hadisi olmasaydı, onlar onu gelmezlerdi. Ben kurt-u Bid'i böyle okudu. Kurt-u Bid bir sok görüşü bu noktada aktarmış. i̇bn Arabi bunu söylemiş, şimdi Kurt-u Bid'i bir müfessir ve fâhî bir insan. Biz kimiz o gibi. O bu görüşü söylüyor. Arabi bunu söylüyor. pekiler yani o zaman memruhtur diyelim. Peki, ya, ben müsaade buyurun, müsaade buyurun, yani ben diyelim ki, diyelim ki hali verin o ittifakının haramlık ittifakını attık. Kerahetten hali midir? Hali değildir. Niye? Zayıf dostluk hakkında hadis olduktan sonra bir konuda içtihat yapmıyor fabrikler. Dikkat ederiz. Ne ahved-i mühledir? Yani ehl-i sünnet katalım. Şia'yı bilmiyorum çünkü şia, Mürsel, Mürsel, Mürsel'in de ötesinde hadislerle amel ediyorlar. Yani Rasûlullah'tan 200 sene sonra da bir haber gelse, arada hiç kimse de olmasa, ehl-i beyt veya ehl-i şia tarafından rivayet ettiler kabul ediyorlar. Tabi siha olanlar, kendilerine göre güvenilir olanlar, herhangi bir insanları almıyorlar. Şimdi durum bu, bizim amel etme noktasında hadis varken bir kerahat gündeme hiç gelmez mi? Nehi hadisi var? Bu hadis kabul ediyorsak bu hadis ya nehiye işaret, ya kerahate işarettir, ya harama yakın kerahate işarettir, ya doğrudan doğruya harama işarettir. Çünkü nehi sigalara geliyor, yasaklama sigası geliyor, engelleme sigası geliyor. Bunların kategorisi fıkıhta, yani usulü fıkıhta delalet açısından delil olmanın hangi kategorisine girer? Eğer usulü fıkıha okursak kesinlikle bunu hemen kabarız. Hemen kabarız. Çünkü bazı emirler var peygamberimizin, menduk noktasında emretmiştir. Ee, Müstahap olması noktasından emretmiştir. Kimisi vaciptir, kimisi farz noktasındadır. Dikkat edin! Böyle olunca, yani emirler de kategori kategori. İfakiler e, kardeş kardeşim, ittifak etmişlerse, yani ben niye karşısını Ben kendi düşünüyorum. Hocam, yani biz kardeşlerle aynı işlerine çalıştık, Onlar onları görüyoruz. Beş vakit beraber abdest alıp namaz görüyoruz. Öyle olmuyor mu? Evet. Yani abdestten bir şikayetimiz yok. Şimdi hayır aşık. Bu biz bir da vermem. Ama Şükürtü. siz konuşmanızın başından beri müstehap dediniz, alınmaması meşruh dediniz ama haram lafını kullanmadınız. Bakın Aa dikkat edin. Müstehap evet. konusu ne için söyledin? Abdest müstehav olmak. Bu müstehabdır. Farz değil ancak benim o alimlerden değil, mesela Kurtubi'nin naklettiği fahillere ittifakla el sürmesinin, hades sahibi olan insanın el sürmesi, hatta cünübünün el sürmesi noktasında, bunda tahrimin, yani haramlığın söz konusu olması Resulullah'ın menetti, menetmesinden ötürüdür. Şimdi zaten cünüb hakkında haramlık kesin, tamam mı? Cünüb hakkında haramlık kesin, el dokunan gibi. E buradan da kalkıp kıyas etsek, dese ki de abdestli değildir, a, a, tuvalete gitmiş olan adam da abdestli değildir. Dolayısıyla manum cüripte el sürmüyor, abdestini el sürmesin deriz. Yani akli mantıki bir kıyas yapmaya çıkarsak, yani burada bir başka insan çıkarmış olsa, o insana ne diyebiliriz? Haramdır dersin hocam. E, bu, hayır, bu da ona kıyasla haram. Ne yaparız? Aklına dayanarak? <gülüyor> başka adamlara yarabilir mi? E gelir işte kendi kafasına göre söz söylerse, gelir arkasından de her yapmayın artık bu defa haramları söyledi yazmak ya hadi bakalım bak yapmayın dediği kategoridir. Tamam. Yapın emri de kategoridir. Bu kategorileri usulü fıkıh kitaplarında okuyun, araştırın, bakın Hı. peygamberimizin yap dediği yani emirlerin kaç kategoriye girdiği, Kur'an'ın emirlerinin kaç kategoriye girdiği, yasaklarını kaç kategoriye girdiği. Bunları ancak usulü okuyarak anlama imkanımız vardır. Çünkü bu usul nerede kanıtlanmış Kur'an'ın üsulübünden kaynaklanmış, sünnetin üsulübünden kaynaklanmış. Yani hâlete oturup, usulü uydurduktan sonra Kur'an'ı onun kalıbına sormamışlar. Hayır! Kur'an ve sünnetten usul elde edildikten sonra onunla amel etmeye çalışmışlar. Yoksa bütün usuller hem Kur'an'a aykırı olurdu Allah korusun, hem de sünnete aykırı olurdu. Hiçbir ameliyatın değeri kalmaz direkt. İmr'i de cihâdâ. Ya hayrı konuşun yazdık hep gördüğünüz bütün metinler mutlaka teknik raporlar teklifler teknik... <gülüyor>